Ve İtibar Haber Kuran ve Hadis ışında doptolu bir site. İtibar Haber. La ilaha illallah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. ve Rasulullah. Rasulullah. ve Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah. Ya Rabbi ya Gaffar ya Rabbi ya Rahman. Cüz 7 sayfa 26. Alnebu'tani ve tsalatu ve'l-mi'a. Bu fotokopi düzenlenmekle Mollah Muhammed Sıddık Efendi'ye takdimi. Fedakşanlı Muhammed Sıddık Efendi'ye yazılmıştır. Tahziri an surede Erbab el ve terbiye bir, bir sohbet-ül kogarabi. Arap'un sahibi olan zengin tayfesiyle oturup kalkmaktan sakınma hakkında, dervişlerle, birlikle beraberliğe teşvik hakkında. Zenginlikten yana havası olan, parasını <gülüyor> tutkusu olan, kötücede, neticede hiç iyi olmayan bir takım zenginlerle oturup kalkma, kan sakındırma hakkında. Cerviş, Cenab-ı Hak Celle'ye Celle olan bu yola, bu tarika fetası, bu yoluna aşık olan insanlarla arkadaş olmaya teşvik hakkında. Rabbena la fizil kulüvene, sadi edeytene. Ey Rabbimiz! Sen bize hidayetli islam duyduktan sonra bizim kalplerimizi bir daha kaydırma. Ve evet. evzenâ milletünk rahme ve tarafından bize rahmetler merhametler ihsan eyle. Fî râhîmneke entelâkâv, sen ihsan edenler, sen ziyadetiyle ihsan edensin. Güzellikleri, güzellikleri giybedensin Allah'ım. Bize de bize de bu yılın sevgisini taktıktan sonra bu yılın ve <gülüyor> erkanına <gülüyor> riayet etmeyip, etmeyip bu yolu başta yapacağına başka şeyleri peki baştaki yapan bazı insanlar var, bazı nazanlar, cahiller var ve onlarla beraber oturmaktan bizleri maslını mahfuz eyle. <gülüyor> Bu insanlar Müslüman insanlar, bu zenginler Müslüman insanlar. Bununla birlikte, bununla birlikte, yani parasına kul olmayan, nice bağrı yanık zengin insanlar var. Nice bu yola peki hizmeti, şeref bilen baş takip eden insanlar var. Nam-ı Rabbani Kudri İnsan olana bir şey demiyor. İnsan olana bir şey demiyor. Ama Rasulü Ekrem Uda Vesselam buyuruyor ki, اَنَّمَا اَهْلَكَ مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ اَذْتِرْهِمُوا اَتْتِينَا وَاَوْمَا مُهْلِكَاكُمْ Sizden önceki milletleri, Umus Aleyhisselam, İngils Aleyhisselam'ın ümmetlerini vs. diye Peygamberani Zişan'ın ümmetlerini, altın tutkusu, gümüş tutkusu, para tutkusu helak etti. Helak etti. Bu altın gümüş, bu para tutkuları, Bizler gelecektiz bu uğurda. Sun ekran sağ Bu noktada takdire şayan zenginlerimiz var. Allah ömürlerine bereketler ihsan eylesin. Bu yolun eee olan ekmek ve su yemeye razı olup da bu, yol, bu yolun iclas ve iclasına çalışan abilerimiz var. Ama onlar karanlık gecelerini gündüzleri kadar. Şimdi bununla birlikte bununla birlikte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 İnsanlara iltifat etmiyor. Onlarla oturmaz. Onlara tepeden bakar. Onlara tenezzül etmez. Sultanın kızdığı bu tipler. Allah böyle olmaktan muhafaza eylesin. Amin. eyvul -e Ey kardeş. Evvâhir. Görünen bir şey var. Görünen bir şey var. Enneke melelte min sohbeti fukarâî. Sen dervişlerle oturup kalkmaktan Dervişlerle arkadaş olmaktan bıktığını sandın. Vaktar te sohbetel agniyâi, sen zenginlere adaş olmayı tercih ettin. Sana o cebi kalınlarla hümsiyet yapmaya başladın. Ve ne ma sanatâh, yaptığı şeyler ne kadar şükkün. Ne kemeler te min sohbetel fukarâi, te sohbetel agniyâi, ve ma sanatâh. Zenginlere peki e, ünsiyet yapıyorsun, duyuyorsun, fakat dervişlerle boynu bükük tevazudan vol gibi olmuş. Allah'ın bu cicikluları varken bunlara tenezzül yok da nerede yağlı kemik varsa oraya gidiyorsun. Seni gidi seni, seni gidi seni. Ola bilsen Yaptığın ne kadar da çirkin senin. Ve ikanet aynuken vuhumadeten el yavum. Bugün senin kapalı kapalıysa, veya bizim tabirimizde bugün kör isen, sefem keşifu gaben, yarın sen gözlerin açılacak, yarın her şey ayağım göreceksin, sefem bu gaben, yarın durum ortaya çıkacak. Fela tara faideten gayren nedameti pişmanlıktan başka hiçbir şey eline geçmeyecek senin. Bugün böyle git, arabası olan, villası olan, parası bolu olan, Adamları, kayfası, timleri olan vesaire veya sofrası zengin, bilmem birileri takıp onlara yalakalık yap. Onlara belki on, kuyruk ol. Sana göre bugün bunlar iyi şeyler ama yarın göreceksin sen. Bunun sana yarın pişmanlıktan başka hiçbir faydası olmayacak. Ve şartu el Benim efendim için söz konusu olan şart nedir peki? Haber vermektir. Benim görevim aktarmaktır. Cenab-ı Kem Muhammed Mustafa Sallallahu Anlatmak Aleyhi ve Sellem dedi ki: "İnna ma aleyk alahehu wa hisab Muhammed'in senin görevin anlatmaktır, anlatmaktır. Hesap görmek bize ait buyuruyor Cenab-ı Celleşeler o. Bunlar ağır sistemler. Namalallah ı dişi sirrü bir başka mektubunda buyuruyor ki: "Ben dünyaya bir daha gelsen, bir daha gelsen yine aynı şeyleri söylerim." Nedir onlar peki? Bir daha dünyaya gelsen şu şeyi tavsiye edeceğim. İtikabınızı sağlam alın. İtikabınızda defol, yurtdık sökük olmasın. Evli sünnetten, cemaattan kıl kadar indiraf etmeyin. Sapmayın bir, ikincisi. İkincisi, gündelik hayatınızı fıtka ayarlayın. Ameli hayatınızı, namazınız, orucunuz, işiniz, gücünüz vs. adam zeyre sizinle alakalı tüm işlerde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 ...çok büyük onun Hasan Efendi'ye senin dilin bir zat var eyullah Bir kere diyor bir kere ağzından mala yani kelime çıktı. Tek bir kere ağzından fuzuli kelime çıktı ve kendime bir sene oruç tutma cezası verdin diyor. Ben o boş kelimeyi niye konuştun diye. Gerçeği onlar görüyor biz göremiyoruz biz ama ee, yaşadığımız hayatın çok şiddetli yetkisinde kaldığımız için bu ince şeyleri bazen gereği gibi idrak etmiyoruz. Edemiyoruz. Meseleyi bizim bildiğimizden ibaret veriyoruz. Öyle değil. Öyle değil. Bizim en büyük hatamız, en ufak tehlikeleri, en ufak krizleri büyük göremeyişimiz. Bundan da bir, ne olacak ya? Bundan bir şey çıkmaz. E peki biz görüyoruz da peki o insanlar görmedi mi peki? Bir kere yanlış konuştum. Bir kere malayani malaya yani konuştum. senle böyle konuşuyorsun, al sana bir sene, oruç tutacaksın diye kendime hesap edin diyor. Ey gönlüm, ey şaşkın, ey hayalperest adam! İnne hâleke, senin bu durumun var ya, sen bu zenginlerle oturuyorsun, kalkıyorsun, fakirlerle, dervişlerle vesaire hiç misiyetim yok. Senin halin ki senin bu durumun var ya la yakulu min ahadi emreini Bu durumun iki şeyden bir eee iki şeyden birisinden yoksun kalmaz senin bu yaptığın senin bu yaptığın hareket var ya iki şeyden birisidir Yimmar emkenale cemiyet-i meclis-i ağrına la Sen var ya ya şu durumdasın bu adamlarla, bu adamlarla, bu zengin tayfesiyle oturursun kalkarsın ve sen de hala kalbinde Cenab-ı Hak Celle ile beraberlik hali devam ediyor. Benim kalbim sağlam ya. Benim işte Mevla ile beraberliğimde herhangi bir halel yok, bir sakatlık yok. Büyüklerle, zenginlerle, ağlarla oturup kalkıyorum ama devamlı mürakebe halindeyim ben. Mevla ile beraberim ben bildiğim Adamlardan değilim ben. Şimdi, ya bu durumdasın diyorsan, yani onlarla beraberliğin var, bununla birlikte kalbinde hala Cenab-ı Hak beraberlik hanikanı diyor. Ev, la. Veyahut yok. bu hal yok. Şimdi, feintenel, eğer sen böyle bu adamlarla birlikte oturuyorsun, kalkıyorsun, eğer kalbinde, eğer kalbinde hala allah Teala ile beraberlik bir cemiyet hali devam ediyorsa, feşarruğun. Bu korkunç bir tehlikedir. Korkunç bir tehlikedir. Ve illa, ve illa eğer kalpte pek hakikaten Allah Celle Celaluhu ile beraber olma durumu yok ise, feşarruğun. Bu ondan daha büyük tehlike. Niye? Heimle kesen var ya, muhakkak isen, ha? Bu adamlarla, bu babalarla ee, otururken eğer cembiyet hali elde ettiysen kalbin hala belki işte Mevla ile beraber vesaire falan durumu devam ediyorsa heyet istidracın. Bu bir istidraçtır. Bu bir keramet değildir. Bu bir hak hakiki üstünlük değildir. Sen aldatılıyorsun. Çünkü o durumdayken senin, senin oradan icabında kalkıp gitmen lazımdır. Sen ee, kalbi Allah için yanık olan insanlarla oturman gerekir. İş buydu, iş buydu. Sen ise yo, ne yaptın? Onun parasına dadandın. Onun cebine de di diktin. Bunu da peki e, benim kalbim işte Nevde ile beraberdir. Bahanesiyle kamufl ediyorsun. Bu sahte manası yok. Sen kendinle karama karama. Bu istidraçtır bu. İstidraç neye derler? Yani ehli olmayan insandan meydana gelen harika hallere istidraç denir. Okus pokus misali. Zat-ı vesaire falan say kadar. Hani geçen de bir söz geçmişti. Çağın Akşıbank yolda giderken, diyor bir mürit yolda giderken, duran hayvana hoş dese hayvanı kovsa, eğer kalbinde cemiyet haline hala devam ediyorsa, bu da Niye? Orada senin yanman gerekiyordu. Masum hayvan...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 Sultan diyor ki, yok bu bir keramet değildir, sen fakir bu karaya yakın duracağına, patronların peki kuyruğuna falan sinek gibi olursun, <gülüyor> yok bu yolun bir mizet ve jerebi vardır, bu yolun bir asaleti vardır, bu asaleti ihlal etmeye kimsenin hakkı yoktur, germiş gözüküp de milletin peki malına göz dikme, haysiyetsizliği ve namussuzluğunu icra etmemek lazım, bu yolun izzet ve şerefinden herkes maskuldur. Aulana gelmek onu mikut tesirliyor. Keşfinda bir takım zenginlerin onun yanına geldiğini yakaladı ve oğluna dedi ki, oğlum dedi, abedersiz ben tuvalete gidiyorum dedi. Gitti, kaldı, gelmedi. Zenginler geldi, oğlun gelen zenginleri ağırladı, buyurun şöyle oturun mesela, babam biraz daha geri gelmedi, bekle bekle. Bebek, bebek, bebek, bebek, bebek gelmedi. Ne diyecekler? Çocuğu gitti. Baba dedi, baba. İşte Konya'nın ileri gelenleri geldi. Zenginleri geldi vesaire. İşe bekliyorlar vesaire. Merlana Celeddin Rumi Kuddîs-i Rûm buyurdu. Oğlum nefesi pis kokan, nefesi pis kokan, paranın şarlatanlığına maruz kalmış olan, paranın şımaktığı bu adamların nefesini koklamaktansa Burada fışkı koparını mutlaka Ey Eyvallah böyle boyunca bir yükü sürekli kumulette görürüz böyle. Yani bir az yiyecek, garibanlık vesaire, haberi çiftten vesaire görürüz. Ama biz kimse onları enayi zannetmesin. Biz kimse onları enayi zannetmesin. Uzaktan senin kafa eegeni çeker, kart elektrokardiyografini çeker, alnına yapıştırır seni gönderir. Bir zenginin bir tanesi İmam-ı Rabbani'ye para gönderdi. Efendim size bunu al işte kullan vesaire vesaire. Ama biraz da böyle, başına katarcasına böyle. İmam-ı Rabbani diyor ki, sen ne zamandan beri paranla insanları köle işlemeye tutku oldun Ne zamandan beri sen insanları peki kul köle yaptın diyor. Al paranı gibi istemiyor parası. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Ağlamak gibi bir nimet varken, ha görüşünü dövmek gibi bir nimet varken veya insanları tepeden bakmanın veya cübbesiniz şalvarını savra savra gitmenin ne var peki? Sen ilah mısın sen? <Gülüyor> Ve bu taip epeki, bu peki, ha aşk mahvediyor lan, e, onun peşinde gezen vesaire falan tıklar peki. Hani ya bizim ilahımız Allah peki? Biz zengini zenginliğinden dolayı hürmet edenin dinin işletkisi gider değil Bakın sözlerimizi affedersiniz de yani gereği gibi anlayalım. Başımızın tacı olacak arkadan zengin ağabeylerimiz vardır. Allah onları, Allah onlara uzun ömürler versin. Rahmetli, ha, şahitinde Salih oğludur. Salih oğludur dedi ki ben Zekeriya Bey'den duydum rahmetli. Cirel Bey'in babası. Eğer evlatlarım benim isimden giderse, benim isimi takip ederse, servetimin yüzde 10'u efendinin'dir. Eğer evlatlarım benim izimden gelmezse, servetimin yüzde 40'ı efendinin'dir. Uyanık insanlar. Biz hatasız olamayız, hatalarımız olur ama hatada ısrarın anlamı ne oluyor peki? Böyle... Hakikaten bağrı yanıp, su ile ekmek yiyip, İslam'ın nurunu görmek isteyen, İslam'ın peki o nurlu günlerini görmek isteyen için, nefes alıp vermekle bile zorlanan Allah'ın sikurları var, Allah'ın zengin kulları var. Anla belki para, para var ya para, bir Yahud'un ateşucu vardır, para, şeytanı bile yoldan çıkar. Evet. Nerede kaldık insanın? Evet. Sen belki bu adamlarla oturuyorsun, Yine sen de hala kalbinde bir cemiyet var. Allah'la beraberlik var vesaire. Bir işte Eylül'la kafesinden vesaire. Yok, yok. O, o hal var ya, işsiz olarak. Niye? Çünkü o senin taşını başını yolman lazım. Ben ne yapıyorum ya? Ben ne ediyorum ya? Deyip nefis muhasebesine gireceğine e sen hala o işte eski halini muhafaza ediyorsun gibi. Demek ki bu işi seviyorsun yürekten. Eyy ve tenel peki eğer senin kalbinde Cenab-ı Kebir Celle Celalü lübi beraber dikare yoksa e, hal, senin halinin var ya, senin halinin beciği e, ölçüsü şu olacak. dünya var ağa ya. Dünyada battın, ahirette baktın. Eğer insan kalbinde Cenab-ı Hak Celle Celab'e Cenniyet hali olmazsa, kalbin Mevla ile bir beraberlik öyle hali olmazsa, dünya da baktı, ahiyette baktı. Malik-i Biddi'in ağır talime Teala. Bir Talim kadem bir cid bir cidit ibrik getirdi. Dedi ki Efendimiz Hazretleri şu ibriği alır mısın? dedi. Ne alacaksın lan bu ibriği? dedi. İşte efendim abdest alırsın işte suyumuzu koysunuz şu vesaire. Sağ ol Allah razı olsun dedi. Getirdi. getirdi. Benim buna ihtiyacım yok diyor. Efendi Hazretleri şu falan filan işte lazım olur. İyi bırak düşün. Malik Abdiner Rahimallahu Teala bu adam kutuptur. E önce bu adam sağ koştu, ay yaştı. Sonra Mevla onu e, iyi diyordu, döndü. Sonra namaza durdu. Namazdayken o e, ibrahim süsleri, işte ağzı, unisi, bilmem nesi, orası, burası nasıl acaba? Duygusu onu meşgul etti. namazdayken. Namazı daha bitirmeden çıktı, aldığı bir eline kadının peşine düştü. Ey kadın dur dedi, al bunu. ürünü, namazda kalbini meşgul et. Yani bu iş bu kadar inceden giderse, bu iş bu kadar inceden giderse artık ötesine herkes takdir etsin. Kalp ipotek nedir? Nereye? Allah Celle Celaluhu. Nereye? Muhammed Mustafa Sağol Senayi. Onlardan geri kalırsa gelim şovu vesaire. Çünkü Hz. Raheemullah dikkat edin lehvan, lehle lehle falına der ki insan eşine bile sevgi alaka, muhabbet gösterirken direksiyona iyi hakim olmalı. Kontrol elden çıkamamalı. Çünkü öylesiye böyle eşine karşı muhabbet, sevgi bilmem ne vesaire bu durum bu tutku diyor sonunda bu sevgi Allah ve Resulünün sevgisini, sevgisine ee, dedi. Porttan kaldırır ve kadın sevgisi kalbi tamamen istirah eder diyor. Burada çok dikkat olmak gerekiyor diyor. Genmezdül fukara, veki dervişlere süpürgecilik yapmak, Ebzolü min ku'udül ebniyâ. Dissabri, peki zenginlerle birlikte köşeye oturmaktan çok daha üstündür. Böyle adamlara, böyle adamlara, böyle şarlatanlara, peki yarlık da, Sederin başkasına oturmaktansa git, git peki Allah'tan korkan. Efendim kevaz buradan, yani adam bükülmüş artık yani inşaat demiri gibi. Onlara peki süpürgeçilip yap, bu daha iyidir diyor. Sen ne yapıyorsun sen? Sen nereye gittin, senin besleğin peki? Bu hareketi kaldırın mı? Ankara'nın Solpasal köyü vardır. Hacı Bayramı Veli Kutbisi Sırru'nun köyüdür orası.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 Neticede öğle vakti geliyor, kazanlar kuruluyor, yemekler pişiriliyor ve e, Hacı Bayram-ı Veli, Kulpizesi kazanların başına geçiyor, müritlerin tabaklarına servis ediyor. Fakat Sultan Akşemşek'in tarafına bakan, hoş geldin, sefa sen kimsin, nesin, necisin, bakan yok. tabi ister istemez bir takım bir güncelere kapılıyor Akşemşek'in Kulpizesi'yi. Derken hacı Bayram'ı değil bütün müritlerin servislerini yapıyor. Ardından köylülerin köpeklerini yemek çanaklarına yemekleri kavuruyor. Ve hacı Bayram içeye tutanak semseline yemek yok. Tutanak semsedi iyice düştü. Şimdi mi tabii yani? Çünkü bu yol hassas yol. En ufak bir hatanın bedeli kovulmak olabilir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 derken tutanak şemsetli diyor ki işte biz sadımız bu fakire niye intifat etmiyor kuyucu diyor da size ne acaba ben büyük kurt adam şöyle bakıyor ana Sultan şemsetli ne tabii o da başlıyor e, üzülme ya sıkılmaya dalanma ve diyor ki direk köse direk köse iyi geldi iyi sen beni çok çabuk avladın yani sen beni mağrur ettin dedi. ondan sonra Tutanarsınız, bütün baş kargı oluyor. Gidip de ağaların beyler arasında oturmuyor, afedersiniz. dersiniz. arasına oturmuyor. Arasına. Tasavvuda tarikatın nasıl bir insan profili çizdiğine vakıf olmayan buradaki inceliği anlayamaz. Topkapının surlarına, evlerin duvarlarına bakar gibi hadislere bakılmıyor. Epey basamak çıktıktan sonra sen bunu anlarsın veya ben anlarım. Normal gündelik kafanı anlayacak, kavrayacak şey değil. Sen şimdi burada fetva ararsın bilmem ne vesaire vesaire eyvallah. <gülüyor> Fetvaları onlar bizden çok daha iyi biliyor. Herkes haddini hududunu bilmeli, orada kalmadı. Sonra Cenab-ı Hakk'ın İstanbul'un fethini Sultan Ahşen Cettin'e nasip ediyor. İstanbul'un Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet hangi diyor? Siyasi belki noktada Sultan Fatih'dir. Anla galakin olayın gerisinde Sultan Hatice'ni sektirmiyoruz. Tarihi süreç içerisinde nerede peki İslam'ın bir fütahı olduğuysa, nerede Müslümanlar galip geldiyse bakın, adamın arkasında mutlaka bir eylülak var. Bunlar ortaya çıkmıyorlar. Tıpkı Cenab-ı Hak Celle'nin vezzatıyla âleme tecelli etmeyip de esma ve sıfatıyla tecelli kendisini gizlemesi gibi izlemesi gibi, izlemesi gibi. Mevlana Kudüs-i Sırruh ki, hiçbir evlullah gücen verilmesin ki Allah o ülkeyi bir belaya musibet vermesin. <gülüyor> Eğer allah Teala bir ülkeye, bir Müslüman ülkesine bir bela ve musibet veriyorsa mutlaka orada Mevlana'nın bir dostu, bir yâri diştirilmiş demektir. İster Allah, ister anlama. Ne var? Ne buyurdu? Ve <gülüyor> şartı Şart olan nedir? Bize düşen nedir? Söyle nedir? Kafanı almayacak. Aklını kesmeyecek mesela. Sen bilirsin. <gülüyor> Büyüklerden hesap diyor ki Mağruf-ı Kerhi. Hayllallahu <gülüyor> Teala. İmam Azat Ebu Hanife döneminin büyük simalarındandır Mağruf-ı Kerhi. Bu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 Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan, mazlum Müslümanların masunu mahfuz eylesin. Vâd <gülüyor> el-Kelâmû <gülüyor> Benim anlattıklarım var ya bir sultanım. لَكُنُ <gülüyor> مَحْكُولًا عِنْدَكِ اَلْيَوْمْ اَوْلًا Bugün sen bunları ister anla, ister anlama. Ben midemi düşünürüm, başka bir şey düşünmem vs. Bu nasihatler, bu sözler bir taraftan giriyor, öbür taraftan çıkıyor. İster anma işin gerçeğini ister anlama ama وَأَنَّا فِي الْآخِرَتِينَ اَحِرَتِيْسَا فَيْسَ يَسِيْهُ لَكَ مَعْلُمَنْ Bunlar hale gelecek. Bu sözlerin ne demek olduğunu orada iyi anlayacaksın. -so İmam-ı Şafir Teala buyurur ki مَنْ كَانَتْ اِمَّتُهُ مَا يَتْ خُرُفِي بَطْلِي فَكَانَتْ قِيمَتُهُ مَا يَخُجُمِنْهُ Bir insanın bütün gayreti, yemek, içmek, boğaz, leziz yemekler, şunlar, bunlar vesaire. Bir bu iş böyle işin bir o? İşin işin ne baş? E baş, e baş. Zenginden esoprasından kapanmasın, inlenme. Çişman hiç ayrılmaz, vesaire. Bir insanın bütün sahip gayreti, bütün deki çalışması, çabası eğer boğazından aşağı giden ise o adamın kıymeti, karından aşağısından çıkandır Bu adamın deki aşağısından çıkan kaç para ediyorsa. Ama bunda olur. odur. Namşar'ı rahimullah ve edil. Lakinne bu. Afiretse öğreneceksin bu işin çirkinliğini ama ne fayda. İşten geçmiştir. Rinnem avka'h fi yâdel bela Seni var ya bu bela ne düşündü biliyor musun? İştirahü herkîmene lezî ise tatlı börekler cins cins çattı tatlılar vs. şunlar bunlar. O bizimle pişikli diyimler, en pahalı kumaştan cübde şallarlar, şunlar bunlar. Bu var ya bu tutum, bu, tutum, bu tutum seni bitirdi bugs. dedi. Azdınlar radıyallahu anh, Cabir ibni Abdillah'ı gördü. Elinde paket var. Cabir dedi, o elindeki paket ne? Et dedi, ya emir ne yapacaksın dedi, Diyeceğim. dedi. Diye. Sen şu ayeti gelmeyi duymadın El tekdün tayyibatudun fi dünya ve sen tehditin dünya. Yarın tekdün kullar Allah'ın tekdün Ya Rabbi bize şunu ver, bu neler, şunu ver, bunu ver. Cenab-ı da bu ayette mukabele edecek. Siz istikadınızı dünyada istediniz Burada artık bir şey yok. Yarın fevciye bunu sorulacağını biliyorsun da nasıl yapıyorsun mesela? Bu fetva değildir ha. Bu zara'dır bu, zara'dır bu. Buradan giden, daha fazla Bu yolda ihtimalleri dahi, ihtimalleri dahi yüzde yüz olacakmış gibi dikkate alarak hareket ettirip prensizi var. Açdana radıyallahu anh'ın iki tane tas İşte demir-i buyuruyor duyur, yeğindiler. Ne var bunlara dedi? Birisinde süt var, birisinde bal var. Ne yapacağım ben bunları yiyeceksiniz? Şöyle durdu durdu dur dedi ki götürür sizi bunları. E, razı, dedi işte vatandağızı buyurun yeyin işte bunlar herhalde de daha dörtüyordur budur. Şimdi ben bunu yerim dedi. Dur, ahirete diyecekler ki sana süt gönderdi, bal gönderdi, karşımda ne yaptı? Ben bir de bunun hesabına mı ulaşacağım? Götürdüm. Ben belki o sofradan o sofraya, o sofradan o sofraya bunun mutlaka bir kontrol olması lazım. وَإِنَّمَا أَوْقَعْ كَفِيَادَ الْبَلَاءِ Seni bu belaya düşürdü, iştihar ve takibetil lezize ve elbise tilfahire. Tavsi yemekler, cici yemekler, ondan sonra kıymetli elbiseleri yine tutkusu, seni buralara gönderdir. وَلَمْ يَفُتِي الْأَمْرَ الْأَنِ Şu an diyor, fırsat <gülüyor> elden kaçmış değil.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 Resul-i Ekrem bir haber duyar mıyım diye. Yeah. Benim duymadığım bir hadisi şerefi, rivayet edecek bir adam bulunmuyum diye. Yeah. İnsan bunun delisi olması lazım. Gel o sofrayı arıyor sana da sofra. Veya hangi zirgin ütebilirim, bilmem ne vesaire vesaire. vs. Burada Gertip Muslert'in camisi var. Sizin büyümeyle bu camisi. Eski camisi. Bu camide Abdullah Zeki vardı. var? Allah kani kani kâmi. Uzun yıllar ee, orada imamını yapmış. <gülüyor> Masrafsız ben de yazdım. Ben mesaj kopyalıyor, kopyalıyor. Sivili olan tipi falanından doğar. Biz dedi üniversite okurken dedi bu camiye, onların dostuna misafir gelmek istiyoruz. Karıderlerden şuradan buradan. Bugün dedi ki ona ben Hazretleri. Yani böyle böyle işte bu yolda sevilen insanlar var. Onları alıp yere gitmemek istiyoruz. Veyahut da işte bazı konularda ayrımlanmak isteyenler var. Onları buraya getirebilir miyiz? Mesela? İçeriye girebilir miyiz? Bana diyor aynen şöyle söyle. Evladım buraya geldiğiniz zaman dışarıdan dediği pencerenin dibinden içeri konuşmaları dinleyin. Allah ve Resulü, Allah ve Resulü'nden bahsediliyorsa içeriye hiç tıklamadan girilir. Allah ve Resulü'nün dışına konuşuluyorsa hiç içeriye girilir. Azizden diyor ki, ha sene gittik geldik gittikken bir kere olsun Allah ve Celle dışında bir konuşmayı duyma. Hamdli Zadil Kepsir rahimullah al kala Osmanlı ile Maçın son nesliymeseymiş. <Gülüyor> bir karakteri varmış. Hangi mecliste peki Allah ve Celle dışında bir konuşma oluyor? Orayı takip. Namrabbale <gülüyor> böyleki şey, ayet ve hadisten nasidi olan ayet ve hadisi konuşan tamam. Ey vallahi, bizim muhatapımızdır, bizim dostumuz. Ayet ve hadisin dışında konuşma ve konuşan, konu dışı bir klan yanımıza yanaşmasın. Ben işim gücüm milceğim, ben işim gücüm elbise yap, şu bu vesaire falan. İnsanlara göre değil. Mahmet ve Mehmet Ali ne kadar Son derece hürmetliymiş oldu. Ferit Kam Ocağı var. Hoca Kam ve Farsça da üst katlı. Çok zeki bir insan. Bilmi kelamda yani hakikaten yani toponim olarak kadar bir, bir alçadandır. Çok eski malzemesi var. Akif Üsküdar'da otururdu. Ferit ise Fatih'te otururdu. Akif'te bir gün onu görmezsen, onun yanına gitmezsen, onunla oturmasan ben deli olurum. Deli olurdu, Sultan, evet. Evet. Mehmet Akif Ersoy, Üsküdar'dan evini Fatiha taşıdı. Geri bir kan bozuna evin evet. Her gün onu göreyim diye, her gün onu göreyim diye, her gün onu göreyim, onu oturayım, tavsiyem diye. Yemdav'ı, gerekiyor. Ve tefekkür bir emri. Yani işin esası, işin esası neyse, o konuda iyije düşünmek lazım. Belferar min kimin mani'an an alıkızal onu. Ve Allah Celle Celal'a giden yolda engel ne ise bunlardan kaçmak gerekir. Osman Bahlaevi diye bir merden dostu vardı Osman Bahlaevi. Bu Cenab-ı Celle Celal son derece fazla zikreden bir insan. Ali yok ki yani boş gitsin. Bu kadar Allahu Teala zikre gönlün hep bizzatla beş gönlün bizzat Diyor ki ve aynı zamanda evet. da oruç vardı. Diyor ki ikterde diyor benim canım çıkacak gibi oluyor diyor. Evet. Ruhumuz sanki efendim benden söküp alıyorlar diyor. Bizim bilir misiniz? Diyor. Yemek yerken dilim Allah diyemiyor. Ondan dolayı. Bediüzzaman evet. Allah-u Teala sofradayken diyor kaybettiğim zamanlara, e uyurken kaybettiğim zamanlara alıyorum. Amaret namaza rahmetullahi aleyhi ee, 30 sene sağ elim diyor akşam yemeğini bana yedir mi? otuz yıldan beri sağ elimi kullanamıyorum bana akşam yemeklerini kız kardeşim yediriyor çünkü sağ elim devamlı Muhammed Mustafa'yı yazıyor <Gülüyor> Resulü Ekrem S.A.V'den rivayet edip de duyduğum Halit-i Şerifleri not alıyorum. 30 yıldan beri sağ elim boğazıma gitmedi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 Sonra da kankıran olduğu zaman doktor diyor ki herkesine çık. Halbuki o çıbana çıbanken müdahale edilseydi o bey kurtulacaktı. Hmm. Ahlak da böyle gidiyor. Yaşantı da böyle gidiyor. İtikadın sağlam değilim. Namazların, şunların, bunların tamam vesaire. Ama bak bir yanlış hareket. Dünyayı da pek tahribe yetiyor. Ahire de tahribe yetiyor. <gülüyor>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 Bir kendini kendisine orucu ceza kılıyor. Efe televizyon başında geçen vakitler ne olacak? Dikliklerde orada burada çayır çimen alemler ne olacak? O diyor min azvajikum ve nasun Cenab-ı Celle, Celle ne buyurdu? Ey iman eşlerinizden evlatlarınızdan Size düşman var. Eşindir ama sana düşman. Oğlundur, kızındır ama sana düşman. Ahveruhum bunlardan sakın. Naslum kardiyon insana, hanımından veya da hanıma kocasından düşman var ise, evladından, çoluk çocuğundan ona eğer düşman oluyorsa, oluyorsa, oluyorsa en yakınların bile icabında seni engelliyorsa, ya belki yabancılar takımın anlamı ne oluyor? Abdullah ibn-i Abbas ki, her bir ayetin altmış bin türlü tefsire ve yoruma rizaha ihtimali vardır. Diyor. Yani bir ayetin barikat-ı hadimini Bir ayetin 60 bin türlü tefsiri mümkündür. Buradan gittiğimiz zaman, ayetlerden neler çıkıyor neler? Ne? Şimdi, şu ayetin mesela elini boyuna ele alsak Allah yani. Herkes çocuk çocuğunu böyle belli bir mesafede tutmalı icabında. Çünkü bir hainlik yapabilir. Yapabilir. Allah çünkü öyle buyurdu. Öyle eş çoluk çocuğu sahip olmaktan beri muhafaza eylesin. Işktaşlara <gülüyor> geçenlerle bir hadise oldu. Bir delikanların bir tanesi anasından parayı istiyor. <gülüyor> Kadıncağız diyor ki oğlum yok. Yok diyor var sende vermiyorsun diyor. oğlum bugün baba oğlum bıçağı şey, baba para bırakmadı diyor yok ana sende var vermiyorsun ekmek bıçağını aldığı gibi anasına sattı sattı anası yere gidiyor sattarken de eli bıçağın kabzasından, bıçağın kesen ağzına doğru kaydı el elde kesildi <gülüyor> bugün değil ama kadın yerler yerde kan devani cayısı o bıçak eline kaydığı zaman Anam dedi. Ana sual deyken gene ne var yavrum <gülüyor> Evlat. O karısının kafasını balkayla kesen vararsın. Kocasını uyurken peki düşaklayan kadın vararsın. Mevlana Cevlet ruhunun Rumi'nin durduğu gibi cennet de burada cehennem de burada. Ahiretteki cennet ve cehenneme itikadımız tamam. Ama cennete girmeden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 Seninle arkadaşlık diyor. Bu arkadaşlığımız gerektirde. En en sahake merraten vahideten. Bir kerecik olsun sana bir nasihat edeyimden diyor. Seninle beraberliğimiz var. var, Dostluğumuz var. Ona dayanarak ve güvenerek sana bir nasihat yapmak istedim. Te'amel biha evla. Te'amel biha evla. Ama dediklerimi yaparsın, yapmazsın. O senin diyeceğin şey. Vakat külte arafdü min evvelin emri. Ben diyoruz zaten yani seni tanıdığım ilk anda e, bildim diyor anladım yine şahet o fuzuli diye dike senin bu fuzuli ve bu kulaşık işlerini görünce ben anlamıştım benler istikamette ala Fakri asiratın bir <gülüyor> adalı abi bu adam bu haldeyken hem dervişliğe soyunuyor bu adam e, hem de peki böyle o zengin bu zengin o sofra bu sofra o elbise bu elbise vesaire zaten diyor. O işlerini gördüğün zaman seviniyor. O zaman bir karar vermiş diye anlamışsın. Bu haldeyken istikamet yani şeyler güzel yaşamak icanı asla alakatta, asla alakatta olmayacaktır. Bu adamın gidişi tehlike, tehlike, tehlike, tehlike. Bu adamın işi bir şeyler işliyor ya. Yemek, işmek şu <gülüyor> burası. Hamsarani Rabbinalla ceha ben bir yol muhterinde buluyor ki. Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anhu sahabe ki ama kimse bilmem bir yerde yani Osmanlı çınarları gibi bir adamdır radıyallahu anhu her hafta cumartesi bir yemek yerdi Osman bin Abdullah'ın firaym Allahu Teala çok alkışlar Yine 3 günde bir helaya gittiğinden dolayı kusamıyorum mu derdi? Beşayık'tan ünlücesi. Ya bu nasıl iştir vesaire? Vah iş hangi noktaya geldi? Adamlar nereleri zorlarlar? Topraya oturuyorum der ki her seferin yarım saat. Gitti bir buçuk saat. Aradaki yedikleriniz vesaire hariç. Eee bir de bunun peki dışarıya tutması var. Topla bunları vesaire işlere Hangi ilerleme, hangi yükselme, hangi manen terakki vesaire, bunlar bizim kamburlarımız, az kardeşler. Allah-u Teala bu kamburları düzeltmeye bize muvaffak Şiir, inna şair diyor ki, "Kapturun başımı geldik, Başımıza büyük musibet çektirdi. Allah'tan Allah'a gideceğiz. Korktuğum başıma geldi. Yani sanki bir ölüm hali meydana geldi. Şimdi <gülüyor> bana bahsetmek istiyorum ki ilk anda gördüğünüz zaman korktum. Bu adamın işi zor. Bu ahlakla, bu karakterle bu adamın dervişliği çok zor. Çok zor. <gülüyor> Şairin şiirini kendine şahit ediyor. Diyor ki, şair böyle söyledi, korktuğum başıma geldi. İnna lillâbe, inna Benim de korktuğum başıma geldi. İnna lillah ve inna lillahirrahmanirrahim. Ve عَلَى مِنْ اِتَّبَارْهُ لِيَرَامٍ Selam, bizlere tabi olan insanlarımız var olsun. وَالْتَزَمَ مُتَّابَةَ الْمُسْتَفَةَ Ve Resulü Ekrem Sallallahu Selam'ın onun izinden gitmeyi, prensip haline getirmiş insanlarımızın üzerine olsun. اَلَيْهُ وَالَعَالِهِ مِنَ السَّلَوَاتِ اْتَنْ مُحَ Ona, Resulü Ekrem ve Eylül en mükemmel Efendim Sallallahu Selam olsun. وَالَمِنْ اِتْتَزْقِيمَ اَت fıtrat <gülüyor> Ben var ya diyor Rabbani, ben var ya, senin fıtratından ümitliydim. Yani kabiliyetinden ümidim vardı. Fakat kümdüm burada, yani min fıtratı ke, vasf-i tadı şey Allah'ım, çok iyi kabiliyetim vardı. Bakın burası mühimdir, burası mühimdir. İsim mühim değil. Efendi bir zaman ben her Erzurum'dan bu tarafa geliyken beraber geliyordum. Ben bir birisinden bahsetmiştim, onu nasıl, nasıl görüştüm. Nefes ayet. Dedi ki, çok güzel kabiliyeti var, tarikadır. çok güzel kabiliyeti var dedi. Hatta hiçbir ihvanı bitiremeyeceği kadar kısa zaman içerisinde tarikatı bitirdi. Sen tersleri bitirdi. Ama dedi, Ama, dedi, bir gün ara ver dedi, o gidiş geliyor. Yani cevherin bulunması, kabiliyetin bulunması, yani, tamam işi bitirmiyor. Sultan ne söylüyor? Ben diyor, senin tutkatından kabiliyetinden çok güzel şeyler bekliyordum. Ama antaramayda cehveli elde değil istediği insan gittin bu kabiliyetini. Afedersiniz, afedersiniz. Travul ahbin derler. Gübreleye attın, içerisine attın bu kabiliyeti. Beni de yıktın dedi. Tekmini yıktın sende. Hani ya o kabiliye, hani ya onnesi. İnna billahu İnna illaş. Bak bu yolda böyle takozlar da var. allah Teala bizleri mahruminden eylemesin. Makbulinden eylemesin. Hakikati bulamadıysa bulmaya bizleri muhakkak eylesin. Kaydetmekten de makbulü mahrumuz. Dostlarından, dostlarına dostlarından biz mazlumları ayırmasın. Sultan Fatih dönemi, Sultan Fatih zamanı Meşayet'in teşkilatı ruhi, bu eskisi, bu Ey Allah'ım beni senden ayırma. Seni senin didarından ayırma. Seni sevmek benim dinin imanım. İlahi dini imandan ayırma. Sarar ben soldum döndüm kazana. İlahi gazeli oldan ayırma şeyin güldür ben o nan yaprağı ya seyri yaprağı gülden ayırma ben oldu to sabah cinsinin güldüğüye yahihul güldü dilden ayırma alır canını suda dedi Bireyi balır, gölden ayırma. Söze bak, söze. Söze bak, söze. Balığın canını suda dediler. Bireyi balır, gölden ayırma. Eşref oğlu senin, kenkar kundur. Bireyi sultanım. Kulunu ey Allah Allah <gülüyor>